Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş soruyor Diyor cuma günleri Biz diğer beyram günleri gibi Cuman mübarek olsun Nasıl diyoruz beyramını mübarek olsun Cuman iyi cumalar Cuman mübarek olsun Bu var mı İslamiyet'te Yeri var mı caiz mi nasıl bir şeydir Güzel bir şey mi iyi bir şeydi İbadettir soruyor Evet güzel bir soru Biz biliyoruz Müslümanların İki tane beyramları var Allah subhanehu ve teala iki beyram verilmiş bize. Kurban beyramı, bir tane beyramı, Ramazan bayramı, salatu e, e, e, idül fıtır. Bu çi beyramı. Bunun haricinde bizim beyramımız yoktur. Kutlanacak. Sadece bu var. Ama Cuma'ya gelirken evet Cuma Müslümanların beyramıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İbn-i geçtiği hadiste diyor ki, inne hazel yevmu idin cealahu cealahu allahu Müslümanlar bu günü Allah Teala Müslümanlar için beyram kıldı. Fe jae ile cum'ati felyahtasil cim cumaya geldikse yakansın temizlensin. Ve in kana eğer fa in ve in kana tibun felyeltemis minhu ayar parfümü var ise güzel kokusu varsa sürsün. Ve aleykum bi siwak siwaklanın dişi temizlensin. Evet cuma günü Mukarrar haftada bir gün bayramımızdır. Haftada bir gün bayramımızdır. Ama sahabelerden rivayet yoktur. Resulullah ashab hiçbir zaman rivayet yoktur olardan cuma günleri iyi cumalar birbirlerine demişler. Cuma mübarek, cuma tayyib dememişler. Dememişler. Onlar demedikleri bir mesele bizim için de Söylenilmez. Çünkü alimler diyorlar, eğer herli bir iş olsaydı bizi çoktan geçmişler olar. Çünkü en heyre e, vakıf olanlar, en heyri isteyenler, en salih toplum kimdir? Sahabe toplumudur. Onun için arkadaşlar hiçbir rivayet yoktur e, e, alimlerimizden. Cumanız mübarek olsun. Bu sonradan uydurma, uydurma bir meseledir. Onun için demememiz daha afzaldır. Demememiz daha afzaldır. Çünkü Allah kurusun olabilir. Biz bu cuma mübarek olsun toplumda cümbe cümbe Özellikle telefonlarda mesaj çekilir. Bu bid'ate girer. Allah kurusun güzel bir şey değil. Uzak durmamız lazım. Çünkü bu söylemler küçük de olsa ibadattır. İbadetler de nasıl tan belindirilmiş? Nasıl tan vakıf olacağız üzerine? Buna ne diyorlar? Ölemeler el-ibadatu tevkifiyye. Vakf olunmuş bir mesele öyle. Nereden gelir? Delilden. Yen yani Kur'an, yen yani sünnet, yen yani icma. Bu üçüyle ibadet belli olur. Bu üçünün haricinde ibadet belli olmaz. Ondan dolayı yapmamışsalar biz de yapmarız. Ne kadar bizim hissi hoşumuza gidiyorsa ama manevi yanlıştır. Beyramdır evet beyramdır ama tebrik etmek yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alem.